Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Volkan Taşkın, şükür kavuşturana diyoruz. Valla ilk defa stüdyoda beraberiz, onca zaman sonra Volkan. <gülüyor> evet, nasıl oldu bilmiyorum. bilmiyorum. Kader denk geldi. <gülüyor> Üstümüzde bir şımarıklık var, önceden onu söyleyelim yalnız. Ee, bakalım eğlenceli bir program olacağını düşünüyorum. Nasılsın? İyi, güzel, ee, gündem dolu. Evet ee, ama, ama... Ama iyi <gülüyor> olmaya çalışıyoruz. Ee, asıl sen nasılsın? Ee, İzmir'de havalar nasıl? Çünkü ben, de, bu... ben de iyiyim sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Volkan bana şöyle bir tuzak kurdu. Ee, bu sefer hani sen konuş ben sorayım falan dedi. Ee, ben de seve seve dedim. Ee, ama benim de sıram gelecek. <gülüyor> onun, onun da karıştırdığı şeyler var. Evet karıştırdığım şeyler var ama bugün İzmir'i konuşacağız. Evet. İzmir'i konuşacakken de tabii ki Cenk'i sorgulamamız yerinde olacak. Çünkü biliyorsunuz Cenk İzmirli İstanbul'da yaşasa da burada uğraşsa da <gülüyor> arada programlarıyla zaten oradan bize katılıyor. İkincisi İzmir'de sağ olsun kendisi ayaklı yürüyen bir sosyal medya projesi gibi olduğu için bir sürü yine şeye imza attı. ...etkinlikler, Peçakuça'yı İzmir'e taşıdınız... ...onda Hı -hı. sunumları sen yapıyorsun... ...sunuculu Hı -hı. sanırım sen Hı -hı. yapıyorsun yönlendirmeyi... ...şimdi bu çat kapılar, ding donklar, evet. hani ...hepsinden zaten detaylı bahsedeceğiz... Hı -hı. ...maşallah diyorum Cenk... ...ama önce bir gündeme girelim... Hı -hı. ...şu expo konusuyla bir başlayalım... Tamam. ...ne oldu, ne bitti... Yani herkes sonuçları biliyor ama İzmir'de ne oldu ne bitti tepkiler ne oldu onu çok kimse bilmiyor. Şimdi ben de tam içinden değil ama yani yakınlarından izleyen biri olarak yorum yapayım. Şehir ikinci kez belki de üçüncü kez aday bunu bile spekülasyon olarak bırakıyorum yani, yani bu temel bilgiyi çok derinlemesine bilmemize gerek yok ama ne olup ne bittiğini bilmemiz yerinde olur. Özellikle yerel seçime yakın bir zamana denk gelmesiyle beraber aslında merkezi yönetimi yani Ankara hükümetinin de çok sahiplendiği bir expo süreci yaşadık. Hatta planlaması Zahadit tarafından yapılan bir proje tanıtıldı. Erginoğlu çalışlar bunun yerli koordinatörleri olarak hareket ediyorlardı. Yine bildik anlamdaki lobi faaliyetleri ve yine projeler üstüne tartışmalarla geçen bir süreç oldu daha derinlemesine peki şehirde bütün bu süreçte neler oldu dersen benim gözlemlediğim aslında çok daha öncekilere göre çok daha farklı bir sürecin olmadı. Yani kentte de neyin değiştiğini bu adaylık sürecinde sorarsak hani İstanbul'un olimpiyatlara adaylığında şehirde ne değişiyorsa ancak o kadar fazla şey değişti yani billboardlar biraz daha fazla bir e, pazarlama stratejisi. Onun üstünde de pek bir şey eklenmedi. Tabii e, şehir daha önce de ekspoya adaydı. İki adaylık arasında geçen sürede ne oldu, neyin, ne değişti dersen onda da bir şey olmadı. Aynı aslında İstanbul'un olimpiyatlardaki adaylığı gibi. Belki de aslında bunu tartışmamız yerinde olabilir. Yani büyük projeleri adaylıktan daha öte aday olunmayan dönemlerde... O perspektifte projelere dair neler üretiliyor? Kentleri değiştirecek şey belki de onlar. Onlara odaklanmak gerek galiba. Hadid'in projesi e, sanırım bu adaylık için yapılan bir çalışmaydı. Hı hı. Yani daha hı hı. öncesinde yoktu. <gülüyor> Milano'ya bu az farkla kaybettikleri 2015 eksposunda da Milano'nun ağır topu bildiğim kadarıyla fuksastı. ...Fuksas'ın hazırladığı bir fuar alanı projesi vardı. Ee, uzun, büyük ve total bir yapıydı. Ee, işte Fuksas'ın o heykelsi e, ifadesiyle yapılan... ...aslında iddialı bir mimari şeyi vardı... Hı -hı. ...ölçeğine de baktığımız zaman. Ona bakarız, Fuksas mıydı, Herzog Demor'u muydu? Çünkü biraz da böyle tarlalar, marlalar falan... ...yapmıyor, yanlış hatırlıyorum. E, şu olabilir, birkaç mimarla da çalışıyor olabilirler. Yani, Hı -hı. E, ben açıkçası... E, şey ...bu süreçte... Öncesi, ...öncesinde de bir görme şansım oldu Zahan'ın... projesini... Hı -hı. Çok beni heyecanlandırmadı hı hı. Ya Belki de Hadid isminden dolayı Beklentilerimiz daha yukarıdaydı Ya da başka şeyler düşünüyorduk İzmir için Ama sonuçta şöyle bir şey var Hani Bu benim şahsi beynimin de ötesinde Marka olmuş star olmuş bir mimarı En azından burada kullanmak İzmir için bir avantajdı hı hı. Ama karşısında Dubai gibi evet. Zaten işi star mimarlarla Şehir yaratmak olan bir rakip vardı hı hı. O yüzden de herhalde İzmir'in şansı Bilmiyorum tabii oradaki genel görüşü neydi İzmirliler nasıl düşünüyordu ama dışarıdan bakınca Milano ile yarıştığı zaman kadar fazla değil gibi gözüküyordu. Bütün Hı -hı. senin söylediğin e, yerelle genel Hı -hı. yönetimin e, ortaklaşa çalışmak çalışması Hı -hı. işte bunların e, bir süredir uğraşması etmesi vesairelerin ötesinde böyle bir durum vardı. İzmirliler peki böyle e, biz bunu almalıyız alırız alırsak çok iyi olur alırsak çok süper olacak. İşte şehrin şu sorununu çözüyor. Yani İzmir'lilerde hani alıp almamanın ötesinde kente dair bir umut, bir şey var mıydı expo üstünden giden? Hiç bunları <gülüyor> denk gelebildin mi? Bunu sen anlatırken aklıma şu geliyor. Yani bence İzmirlinin bu proje ile alakası yakın zamanda benim yeni yapılan Halıç Metro Köprüsü ile ilgili balıkçılarda da yaptığım, balıkçılarla yaptığım röportajda balıkçının sezdirdiği o alakayla eşdeğer yani. Balıkçıya soru sordum ben birkaç balıkçıya hatta ya yani on kadar balıkçıya ne düşünüyorsunuz vesaire diye. Ana eksendeki cevap şu üstünde balık tutup tutmayacağımıza bakarım ben. Hani güzel olmuş çirkin olmuş işte iyi mi oldu kötü mü oldu bununla çok ilgilenmiyorum. Ben balık tutup tutmayacak mıyım bunun üstüne buna iznim olacak mı ben buna bakarım. Yani bence böyle büyük şeylerin adaylığında da genel anlamda kentlerde yani genel anlamda gerçekten kentin e, esas yoğunluğunu oluşturan... Nüfus kitlesiyle beraber diyeyim düşünelim yani, yani yönetenler vesaire falan onunla ilgilenmiyorum da e, bu kitle genel olarak hani yani iyi bir şey olsun da eğer hani bizi içinde faydalı olacaksa olsun gibi düşünüyor çok daha e, detaylı derinlemesine bir fikir oluşturulamıyor çoğu zaman. E, ilgili o o derecedeydi zaten aslında bakarsan yani hani çok da değişen o anlamda bir şey olmadı yani fikirlerinde insanların vesaire. Proje ile ilgili şey tartışmaları çıktı biliyorsun. Yani İnciraltı bölgesi aslında doğal da bir e, yani e, yaban hayvanlarının olduğu, kuşların ziyaret ettiği e, bir aslında delta alanı yani e, önemli de bir yer. Aslına bakarsan tüm İnciraltı bölgesi de önemli bir şehir tarımsal alanı ve orayla ilgili çok fazla daha önce de tartışmalar oldu yani emsal üstüne çok tartışmalar oldu. Expo ile ilgili de çok fazla tartışma oldu orada. Hani öyle bir tartışmaların yerel gündemdeki politiğe hakim olduğu bir süreçten geçtik aslında. Bu da hep tabii ya adaylığa zarar veriyorsunuz bu tartışmaların yerimi zamanımı falan deyip böyle içinden sıyrılmaya çalışılıyordu. Bir yandan be belediye başkanı şey diyordu. Ben o alanı yaptırmam zaten bunları. İşte merkezi hükümetin projesi bu gibi falan durumlar oluyordu. Anlatabileyim. Yani bunun içerisinde geçti. Ha, o zaman şöyle bir şey mi var? Yani dışarıdan el ele kol kola yanak yanağa gidilen bir expo var ama işin içinde işin uygulamasına gelindiği zaman mesela incir altı üstünden yerel yönetimle Ankara yönetimi ciddi anlamda herhalde ayrışmaları var. Yani yanak yanağa gidiyorlarsa gerçekten iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> yani bu da bir bu bile yeter. <gülüyor> Diyeceğim Volkan ama yani hep öyle bir dirişmenin olduğu bir gerçekti canım. Yani o herkes tarafından biliniyor galiba. Çünkü yani bir yanda işte CHP'li bir yerel yönetim diğer tarafta AKP hükümetinin neredeyse yerel seçime bir yatırım gibi ele aldığı ve işte bu sefer hani kazandıracağız diye gerçekten asıldığı. Aslında bunun partiler üstünden yani bir ülkenin bir kentinin bir kazanımı olarak ele alınacak yani yine bir didişmenin üstünden esas... Asılındığı bir proje oldu ama e, yani belki o tarafa doğru çekmek lazım konuyu da yani bunlara yatırım yapılırken e, hep şunu unutuyoruz biz daha doğrusu bunları konuşurken şunu unutuyoruz yani bunlar aslında ne kadar iyi tasarlanmış bir projede yani işin o kente verilmesi bunun projesinin ne kadar iyi olduğuyla falan çoğu zaman alakadar değil yani bunlar çok politik. Ve ekonomik konjektüre göre biçimlenen verilen kararlar, lobi faaliyetleri inanılmaz derecede yürür. Yani bütün yurt dışı seyahatlerinde verilen hediyeler vesaire, tek tek gidilip insanlarla, bütün o jüri üyeleriyle oy kullanacak olan, yani devletlerin oy kullanacak olan e, temsilcileriyle görüşmeler falan. hani Bunlar aslında politik, ekonomik e, alanın çokça konusu. İşte tasarımı tabii ki e, reklamı için çok önemli. Kim tasarladı, nasıl tasarladı vesaire. Ama bütün o verilen kararlar Çoğunlukla onların etkisinde oluyor. Yani o yüzden de zaten hani ekspoyu alıp bir şey olmak değil de e, zaten bir şey olduğun için ekspoyu almak üstünden değerlendirme yaparsan daha mantık çerçevesine oluş, oturuyor. Çünkü onca mesela inşaatın yapılması, iş gücünün oluşturulması o dev e, bir m, faaliyet olacak sonuçta. Buna dair yeterliliği de e, önceden kurmak gerekiyor. Yani mesela Dubai'yi bu anlamda zaten Hazır anlatabiliyor muyum? Bir de işte ekonomik anlamda da bir sürpriz olmayacaktı komite için. Hep böyle düşünmek lazım. Aslında yani bu kent üstünden kentin kazanması ya da kaybetmesi değil. Daha çok Expo komitesinin ve düzenleyici örgütlenmiş. Yani bütün o bordun aslında neyi kazanıp neyi kaybedeceğine dair verdiği bir karar oluyor. Ve bir oylamayla yapılıyor. Doğru. Peki Expo üzerinde <gülüyor> sence Expo'yu kazanan şehirlerin süreçten sonra, bunu olimpiyatlarda Hı -hı. da tartışık hatta Hı -hı. programda da Tabii ben biraz bahsetmeye evet. çalıştım. Ee, özel bir etkisi oluyor mu sence? Yani açıkçası expo tarihine bakınca e, 3-5 e, mimarlık tarihine de etki etmiş yapı dışında işte Hı -hı. en basiti Moşe habitatı evet. işte Monreal'deki e, ve bunun gibi birkaç yapı daha sonra da gelmiş. Yani tekil yapılar dışında e, çok çok da kentin iş alanında e, kentsel gelişim alanında büyük etkileri olmuyor gibi, daha çok hani bir anda dünyanın işte şey, ülkeleri toplanıyorlar, işte kendi Hı -hı. iyi mimarlarına bir şeyler yaptırıyorlar, bir şov gibi geçiyor ama işin sonrasında yapıların bazıları yıkılıyor, bazıları zaten demont edilebilecek yapılar alıyor, taşınıyorlar başka yerlere. Kalanların da bazıları hani gerçek anlamda e, kente dair bir, kentin tarihine katılabiliyor. E, o yüzden ya yani, ölü yatım gibi düşünüyor musun bu ekspoyu? Yani bunu dediğin gibi çok tartıştık. Yani ölü öldüğü çok görülmüş. Yani çok kez öldüğü görülmüş. Faydalı olduğu durumlar da pazarlanmasıyla ilgili şöyle bir şey oluyor zaten bu işin. Yani kimse sonunda ne olacağını o kadar fazla kafasına takmıyor. Belli bir meblağda bir bütçe gelecek bu kente ve bütün bu organizasyon için, ondan sonra o bütün inşaatın yapılması için ya da tüm servislerin verilebilmesi için işe alınacak olan insanların ee, neler kazanacağı üstünden dönüyor aslında yerelde bütün tartışma araya gireceğim bütçe Hı -hı. ama e, sonuçta olimpiyatlardaki gibi ağırlıklı olarak e, kamudan çıkacak bir bütçe değil mi yani bu da aslında vergi veren herkesin cebinden çıkacak bir şey değil mi i̇şte, ya orada da belki de insanlarla konuşmak lazım yanılıyor muyum işte işin arızasını orada bağlayacağım zaten yani bu aslında böylesi bir seçilim süreci olmadan da belli yıllara yayılarak örgütlenip bir kentin vizyonunda daha senin dediğin gibi ölmeyecek olan ya da daha doğrusu daha fayda sağlayacak olan projeleri döndürülebilir. Yani kent kendi adaylığı sürecinde ve ya da adaylığı kazandıktan sonra ne yapacakları da o kadar önemli olmayabilir yani. Sen zaten bunu kendine bir hedef olarak koyarsan, senin de dediğin gibi o bütçeleri o anlamdaki bir proje için yönlendirirsen, zaten işte mesela İzmir'in teması herkes için sağlıktı yani. Yani o, o temada belki kentin gerçekten sağlık altyapısına, inovatif e, sağlık araştırmalarına yönelik üniversite altyapılarını pek çok şey yapabilirsin. İzmir'in öyle yapabilirsin. bir özel durumu var mı sağlık konusunda? Yani ben, Tematik olarak seçilmiş olan bir şey ama yani güçlü üniversiteleri var o anlamda. Tıp çünkü fakatleri. Türkiye'de hani tıp çok gelişmiş noktalarda Hı -hı. pek çok alana göre. Çok önemli doktorlar ve Hı -hı. E, e, e, e, ekipler ve üniversiteler var. Hı -hı. Hani İzmir özelinde öne çıkan bir sağlık alanında bir durum var mı? Ya Kişiler, o, kurumlar ya da e, çalışmalar. Ya O durumumuz galiba şununla alakalı yapıyorlardı. Mesela Bergama'daki Asklepion yani antik çağın en önemli. Antik çağ referansı. O var. Ha, Artı mesela işte sadece sağlık meselesi hani hastaneler e, şu anki modern tıptaki durumlar değil ama sağlıklı yaşam da bunun içindeydi Hı -hı. mesela. İşte yani kentsel hayatın kalitesinin yükseltilmesi, bunun içerisinde organik e, beslenme biçimleri vesaire. Yani temanın genişliği aslında o çaptaydı. Ama onun dışında da yani tıp alanında da işte bu ilk balonların e, uygulanması, işte bypasslarla ilgili falan ilkler vardır yani, yani Ege Üniversitesi'nde, 950 Üniversitesi'nde. E, öyle bir durumu var aslında. Ama yani bu tema da tartışılabilir. O zaman çok tartışılmıştı ilk karar verildiğinde. Hani yani ne Çünkü bu ben yani, duyduğumda benim hoşuma gitmişti. Yani... Hı. Artık hani o İstanbul ve olimpiyatlar özelinde köprüydü, medeniyetleri birleştiren yoldu, hadi birleşiyoruz gibi artık gına gelmiş temalardan sonra sağlık gibi hani coğrafyadan da bağımsız. Bunu Anadolu'ya coğrafyada bağlamayan son derece evrensel bir konuyla İzmir'in böyle bir şeye gitmesi açıkçası beni çok hani mutlu etmişti. Çünkü İzmir'in hani belki de o bir süredir yaşadığı, uzun bir süredir yaşadığı evrensel bağlamdan kopukluğu, hı hı. kentsel anlamdaki hı hı. kopukluğunu yakalayabilecek bir... E, tema olabilirdi, doğru şekilde değerlendirilseydi. Güzel, o zaman son dediğin sözü yine köprüyle bağlıyorum ve e, senin seçtiğin parçayı dinlemeyi sana davetle çağırıyorum, Volkancım. <gülüyor> drama <gülüyor> ne dinliyoruz? Sen göster. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> e, saygıdeğer ruhi sudan rahmetli e, drama köprüsünü dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ...beraber söyleyelim öyleyse... Neprusu hasam dar geçilmez, brehasam dar dar geçilmez. Soğuktur sobardasam bir tas içilmez. Soğuktur sobardasam bir tas içilmez. Kanadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan, yardan geçilmez at martini. a mülfür meide hasan oyun musandı tramama <Gülüyor> Tekrar beraberiz. Açık Mimarlık programındasınız. Ee, İzmir konuşuyorduk. Biraz çekiştiriyoruz. Ee, süremiz de azaldı. Volkan şimdi bana sorular soracak. Ben de hızlı hızlı cevap vereceğim. Evet hemen hemen başlayalım. <gülüyor> ee, başka neler oluyor? Ee, başka İzmir'de. neler oluyor? Başka nelerin olduğunu bilmiyorum ama İzmirliler çok şikayet ediyorlar kentten. Herkes şikayetçi. Herkes ama. Yani herkes çözümsüzlüklerden yapılamaz olacak, yapılamaz şeylerden bahsediyor. Baya moral bozucu aslında bakarsan yani İzmirliler çok şikayet ediyor İzmiri dışında yaşayan İzmirliler İzmiri şikayet ediyorlar çok baya moral bozucu ee, Kent geride mi kaldı belli konularda köhne değil mi yoksa bu aslında kentten bağımsız politika ile ilgili bir durum mu Ya bence e, insanların bakış açısı öyle kaldı yani kentin yani yapısal çevre aslında bakarsan içinde yaşayan insanların hayalleriyle ilerliyor ya da işte geriliyor yani insanlar bir şekilde böyle moral bozucu tespitleri yapmaya o kadar angajeler ki adımları atamıyorlar. Yani bugün yerel yönetim dediğiniz şey aslında yaşayan insanın arzularını ya da onun perspektifini bir şekilde gerçekleştiren, ona cevap veren bir şey. Bir tek güç değil aslında bakarsan. O yüzden hani insanların o bakış açısı bence geri kalmış durumda biraz o anlamda. Ya yani ilginç bir şey bu bence. Yani Hani en çağdaş, en ilerici falan kent gibi sürekli söylenen. Ama benim çok ciddi bir şekilde herkesin oturup da düşünmesini istediğim ve kimle konuşsam da söylediğim şey bu. Peki yani siz bu kente ne veriyorsunuz ki ondan size geri bir şeyler vermesini bekliyorsunuz? Peki İzmir, bunu daha önce seninle konuşmalarımızda bahsetmiştin. Oradan açmak istiyorum bunu. İzmir sanırım genç, becerikli, yetenekli, dinamik nüfusunu da Kaybetmeye çok meyilli bir kent. Yanılıyor evet. muyum? Ya doğru. Aslında pek çok şehirde de o oluyor ama hani İzmir'in böyle biraz daha topal kalmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Yani orta öğretim ve lise, daha doğrusu işte orta öğretim çağından sonra insanlar çok fazla gidiyorlar şehirden. Çünkü büyük bir kent olmanın getirdiği Türkiye ortalamasından yüksek eğitim kurumları var Evet, Evet yani yerleşik bir de yani çok eski de eğitim kurumları evet. var. Onlardan çıkan çok nitelikli insan yani insan grubu sonuç olarak tabii ki daha iyi eğitim alabilmek için daha iyi üniversitelerin olduğu şehirlere ve hatta yurt dışına gidiyor. Ve o gidişinde geri dönüşü çok kolay olamıyor. Evet bunu şöyle bir yere bağlayacağım çünkü. Biz mimarlıkta Hı -hı. coğrafya bazı Türkiye'ye baktığımız zaman İstanbul'un evet Kuşu götürmez bir ağırlığı var hı hı. ama bunun yanında mesela Ankara'nın gerek kurumlarıyla gerek başkent oluşunun getirdiği iş imkanlarıyla da oluşmuş evet. e, Cumhuriyet'ten sonra bir ağırlık merkezi var. Bursa'nın, Trabzon'un, Adana'nın e, bazı programlarda buralardan mimarlarla da konuşuyoruz. Diğer Antep'in, Kayseri'nin de kendi içinde ciddi mimarlı ağırlıkları olmaya başladı ve artıyorlar. Hı hı. İzmir e, aslında... Türkiye'nin eski e, birkaç mimarlık fakültesine 9 Eylül evet. başta olmak üzere ev sahipliği yapmasına rağmen sanki bu yarışta biraz geri kaldı. Hı hı. Ne diyorsun? Yani bir tek şudo yok biliyorsun ki yani istediğin kadar çok mimarlık fakülten olsun. Eğer mimarlık gibi pratiğe dayanan bir mesleği e, icra edebileceğin alan yoksa e, doğal olarak orada kimse tutamazsın yani. Yani istediğin kadar mezun var. Bu mezunlar hep dışarıları bir yere gideceklerdir yani. Şimdi... Bahsettiğin tüm kentlerde aynı zamanda kentsel mekanın e, yaratılmasıyla ilgili ya da mimarlık hizmetinin talep edilmesiyle ilgili bir motivasyon da var. Yani insanlar e, bir şeyler inşa ediyorlar ve bununla ilgili bir şeyler talep ediyorlar. Yani bir, bir kısım ofislerden bir şeylerden. E, İzmir'de biraz oda olmuyor. Mesela şöyle bir şeye bağlayacağım bunu. Güzel bir yerde aslında konuyu getirdik. Belki de e, İzmir'in detaylı olarak bu içinde neler dönüyor tasarım dünyasında hmm. ayrı bir programda ele almamız Olabilir. gerekiyor. Programdan önce bahsettiğin kıyı projesi. Evet. Mesela orada aslında sizin gibi katılımcıları bir kenara bırakırsak Aha. ağırlık merkezi yine İstanbul kökenli ofisler ve mimarlardı değil mi? Yo karışık da aslında. Karışık bakarsan. mıydı? Evet o yüzden iyiydi yani yüz kadar kişi dahildi projeye. Hı hı. Bunların belki yarı yarıya gibi diyebiliriz yani İzmir'den de çok fazla tasarımcı ekip vardı. Artı meslek profesyonelleri çoktu mesela işte deniz bilimciler. Ondan sonra yani sosyologlar vardı işin içerisinde. Çünkü sadece tasarım yapılmıyordu. Yapılan tasarımlar bir de eleştiri alıyordu. Başka meslek alanlarının Hı -hı. profesyonellerinden. Öyle uzmanlar onunca... İzmir'den gelen uzmanlar. Evet miydi? çoğunlukla Hı -hı. öyleydi. Tasarımcı gruplar içerisinde de hani belki yarı yarıya falan diyebiliriz. Yani bir şekilde İzmir'de hali hazırda pratik hayatlarını da sürdüren tasarımcı ofisler vardı. Sadece mimari Hı -hı. tasarım da değil. En tasarımcıları da vardı işin içerisinde. Hatta etkinlik tasarımcıları da vardı. O, o zaman açıdan benim, iyiydi. benim yanlışım şunu da bir yandan hı. gösteriyor. Onu da söylemek lazım. Hı hı. Buradan bakış açısıyla, İstanbul'dan bakış açısıyla hı hı. aslında belki de İstanbul ekipleri algıda seçicilik olarak tanıyoruz, evet. görüyoruz. Aynı. Ve İstanbul'dan bakınca bak yine İstanbullular ya da İstanbul'da çalışanlar. Hı hı. Bunu bir şehir şovenizmi olarak lütfen anlamasın dinleyicilerimiz. İzmir'de iş yapıyorlar. Halbuki İzmir'in zaten kendi evet. yerelinde de o... ...katılımı yapabilecek pek çok mimar var. Ama bizim bundan bilgimiz, görgümüz ne yazık ki tam olamıyor. O projenin en cin noktası şuydu. İşte gerçek anlamda... E, ...istediği şehirden gelsin... önemli değil ama... E, ...özellikle kent içerisinde... ...farklı bir tasarım problemiyle... ...ilgilenmek için bir... E, ...ortam oluşturuldu orada. O çok önemli bir şey. Yani... ...müşterini beklersin ya da müşterine... ...iş yaparsın falan ama yani... ...kamuyla e, tasarımcılar arasında... ...artı bu işi finanse eden... E, gruplar arasında resmen farklı bir arayüzdü o ve kentin çok önemli bir parçası olan kıyı alanının tamamını kapsayan e, çok geniş perspektifti. Yani daha doğrusu ölçek olarak da büyük olan bir projeydi ve mimarlığı dediğim gibi biraz önce dediğim gibi farklı disiplinlerden e, profesyonellerle tartışarak yapma fırsatını da veriyordu. Şimdi bu işte mesela özgün bir yaklaşım gerçekten mimarlık pratiğini yapmak adına bence yani kamu işin içerisinde finansman için sponsorlar var işin içerisinde ve tasarımcılar var ve başka meslek profesyonelleri var. İşte bu mesela bir kenti farklılaştıracaksa böyle bir organizasyon farklılaştırabilir. İçindeki tasarımcıdan İzmirli ya da İstanbullu olmasından bahsetmiyorum bile. Yani onu bir kenaraya bırakarak yani. Belki çünkü de böyle bahsettiğim bir şey de bu ikincil ve çok önemli bir konuya evet, doğru da çünkü yani sen eğer bir kent kendi politikasında bunu kamu da öz, e, örgütlemiş olabilir. Özel bir kısım girişimciler de örgütlemiş olabilir. Böyle bir e, zemin kurabiliyorsa mesela şehir dışında olan pek çok insan da gelip bunun içinde yer alıp bunun bir parçası olup bu şehir için bir şey yapmak isteyecektir. Yani burada mesele işte orada İzmirli ya da İstanbullu durumundan da çıkıyor zaten. Yani... Cezbetme noktası Aha. diyorsun. Yani kent, kent politikası zaten belki de o buluşturucu e, zeminde kurulmalı. O zaman son kalan bir dakikamızda bu kıyı e, projelerini sonlandırmak için ne durumda olduğuyla ilgili hı hı. E, bir kısa bilgi verebilir misin? Tamam. Yani bu e, hatta bir önceki tasarım bir BNL'de de sergilenmişti. Sergi içinde de yer aldı. E, bir kısmı ihaleye çıktı o projelerin. E, Baya büyük katılımlı dediğim gibi tasarım sürecinden sonra. E, şu anda e, pasaport bölgesi denilen bölge İzmir'de e, yapılıyor. E, bu da herhalde seçim öncesi bir. Ee, hani en kolay uygulanabilir olduğu için oradan başlandı diye düşünüyorum ben ve ee, devamı gelecek e, diye umuyoruz yani ama işte dediğim gibi e, bir kısım ortamların yaratılması lazım e, tasarımın ya da tasarımcının işleyebileceği Esas önemli olan o. Bu da aslında iyi bir başlangıç gibiydi. O zaman programı bitirirken inşallah bu projeler devam eder diyoruz. Seçimde ve yönetimden bağımsız olarak. Evet ve de başka kentlerde de aslında böyle şeylerin uygulandığını görmek ve onları da tartışmaya açmak isteriz yani. Harika olmuş. Evet olur. ama önce şu bu programda vakit ayıramadık. Programımızı hı hı. sonlandırıyoruz. Buyurun. Bu programda konuşamadığımız şu İzmir'in <gülüyor> içinde tasarımcılar gençler arasında dönen bu bütün network olayları. Hı hı. Onları birleştiren şeyler oradan çıkan yeni etkinlikler, sinerji. Bunlardan bir detaylı bahsetmek lazım. Ben ona tamam. inanıyorum. Evet. Çünkü başka kentler içinde ve İstanbul'da evet. baş herkes için emsel teşkil edebilecek şeyler orada imza atıyorsunuz. Evet. Ee, konuşuruz. Çok, konuşuruz bunları. Hı -hı. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Ben Hayır. Volkan Taşkın. Ben Hasan Cenk Tereli. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Very good. Good. Açık mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.